Kur'an, sünnet rehberimiz, canlarımız olsun feda. Gönüllüdür her birimiz, mallarımız olsun feda. Gönüllüdür her birimiz, mallarımız olsun feda. Salih Selef'in yolunda Selamet vardır sonunda Çıktık bu yola Bismillah Önderimiz Resulullah Çıktık bu yola Bismillah Önderimiz Resulullah Güzel öğüt ver hikmetle, korku değil cesaretle. ilim sabır, sebat ile anlarımız olsun feda. İlim, sabır, sebat ile anlarımız olsun feda. Bidat kalmaz söndürürüz. Sünnetlere döndürürüz. Davamızı sürdürürüz. Şanlarımız olsun feda. Davamızı sürdürürüz. Şanlarımız olsun feda. Savaç açtık sapkınlığa, yol vermeyiz taşkınlığa, düşmeyiz biz şaşkınlığa, kanlarımız olsun feda. Düşmeyiz biz şaşkınlığa, canlarımız olsun feda.